Neml Suresi Necim 143 Ta-sin Bunlar, salatı ikame eden, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, zekatı vergiyi veren ve ahirete de kesin olarak inanan kişilerin ta kendileri olan müminler için doğru yol rehberi ve müjdeci olmak üzere, Kur'an'ın ve apaçık açıklayıcı bir kitabın ayetleridir. Necm 144 Şüphesiz biz ahirete inanmayan şu kimselerin işlerini kendilerine süslü gösterdik de, onlar şaşırıp kalmışlardır. İşte bunlar, azabın kötüsü kendileri için olan kimselerdir. Ve bunlar, ahirette en çok ziyana uğrayacakların ta kendileridir. Hani Musa yakınlarına, Şüphesiz ben bir ateş gördüm, ondan size bir haber getireceğim, yahut ısınmanız için bir kor ateş getireceğim demişti. Sonra oraya geldiği zaman seslenilmişti. Ateşin içindeki ve yanı başındaki kişi bolluklu kılınmıştır ve alemlerin Rabbi olan Allah eksikliklerden arınıktır. Ey Musa! Şüphesiz ben en üstün, en güçlü, en şerefli, Mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olan, en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapan Allah'ım. Ve birikimini ortaya koy. Onu sanki görünmeyen bir varlık gibi hareket ettirir görüverince dönüp arkasına bakmadan kaçtı. Ey Musa korkma, şüphesiz ki ben, benim yanımda elçiler korkmaz. Ancak kim yanlış, kendi zararlarına iş yapar, sonra kötülüğün ardında iyiliğe çevirirse, şüphesiz ben çok bağışlayıcıyım, çok merhamet sahibiyim. Ve koynundaki gücünü devreye sok, dokuz ayet yani alamet gösterge içinde firavuna ve onun toplumuna hiç kusursuz mükemmel çıkacaksın.'' Şüphesiz onlar yoldan çıkmış bir toplum olmuşlardır. Sonra da ayetlerimiz, alametlerimiz, göstergelerimiz onlara parlak bir şekilde gelince, bu apaçık bir göz boyama, insan kandırmadır dediler. Ve onların kendileri bunlara tam bir kanaat getirdiği halde, şirk koşarak yanlış kendi zararlarına iş yapmaları ve kibirlerinden ötürü onları, bile bile inkar ettiler. Şimdi bozguncuların sonunun nice olduğuna bir bak. Ve and ki biz Davud'a ve Süleyman'a bilgi verdik. O ikisi de tüm övgüler bizi mümin kullarının birçoğuna fazlalıklı kılan Allah'adır dediler. Ve Süleyman Davud'a varis oldu. Ve Süleyman Ey insanlar! Bize kuşların mantığı yani seslerinden, davranışlarından anlam çıkarma öğretildi ve bize her şeyden verildi dedi. Doğrusu bu apaçık bir armağandır. Ve yerli ve yabancılardan ve kuşlardan oluşturulmuş orduları Süleyman için bir araya getirildi. Sonra onlar düzenli olarak sevk edilirler. Sonunda Karınca Vadisi'ne geldikleri zaman, bir karınca, ''Ey karıncalar, evlerinize girin, Süleyman ve orduları bilinçsizce sizi kırıp geçirmesin.'' dedi. Sonada da Süleyman, dişi karıncanın sözünden, kararından dolayı gülerek tebessüm etti. Ve ''Rabbim, bana, anneme, babama lütfettiği nimetinin karşılığını ödememi, ''Hoşnut olacağın salihi işlememi gönlüme getir ve rahmetinle beni salih kullarının içine kat.'' dedi. Ve Süleyman kuşları gözden geçirdi de sonra Hüt hütütü'n için göremiyorum yoksa kayıplardan mı oldu? Onu kesinlikle çetin bir azapla azaplandıracağım yahut onu boğazlayacağım, perişan edeceğim yahut da bana apaçık bir delil güç getirecek.'' dedi. Derken çok beklemeden hüt, hüt geldi de, ben senin bilmediğin bir şeyi öğrendim. Sebeden sana çok doğru ve önemli bir haber getirdim. Şüphesiz ki Sebelilere hükümdarlık eden, kendisine her şeyden verilmiş ve çok büyük bir tahta sahip olan bir kadın buldum. Onu ve toplumunu Allah'ın aslarından güneşe boyun eğip teslimiyet gösterirler, taparlar buldum. Şeytan da göklerde ve yerde gizleneni açığa çıkaran, gizlediğinizi ve açıkladığınızı bilen Allah'a boyun eğip teslimiyet göstermesinler, kulluk etmesinler diye kendilerine yaptıklarını süslü göstermiş de onları doğru yoldan alıkoymuş. Bunun için de onlar kılavuzlanan doğru yolu bulamıyorlar. Allah, kendisinden başka ilah diye bir şey olmayandır, büyük arşın sahibidir, dedi. Süleyman dedi ki, doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mısın bakacağız? Şu mektubumu götür, onu kendilerine bırak, sonra onlardan biraz geri çekil de bak niye dönecekler. Süleyman'ın mektubunu alan Sebe Melikesi, Ey ileri gelenler, şüphesiz ki bana kesinlikle çok saygın, şerefli bir mektup bırakıldı. Şüphesiz ki o mektup Süleyman'dandır. Ve bana karşı büyüklük taslamayın, teslimiyet göstererek Müslüman olarak bana gelin diye yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden engin merhamet sahibi Allah adınadır dedi. Melike dedi ki, Ey ileri gelenler! Bu işimde bana fetva verin. Siz bana tanık olmadan hiçbir işi kestirip atmam. İleri gelenler dediler ki, ''Biz kuvvet sahibiyiz ve savaşmayı çok iyi bilen kimseleriz. Buyruksa senindir. Artık ne emredeceğini düşün. Merike, ''Hiç şüphesiz ki krallar bir memlekete girdikleri zaman hemen orayı bozarlar ve halkının ulularını aşağılarlar. Onlar da böyle yapacaklardır. Ben onlara bir hediye göndereyim de bakalım elçiler neyle dönecekler.'' dedi. Elçi Süleyman'a gelince, Süleyman, siz bana malla yardım mı etmek istiyorsunuz? İşte Allah'ın bana verdiği, size verdiğinden daha iyidir. Tersine siz hediyenizle böbürlenirsiniz. Onlara geri dön. İyi bilsinler ki, kendilerine asla karşı koyamayacakları ordularla gelir, onları kesinlikle hor ve aşağılanmış olarak çıkarırız, dedi. Süleyman dedi ki, İleri gelenler, onlar teslim olanlar olarak bana gelmeden önce hanginiz onun tahtını bana getirir? Cinlerden bir ifrit, sen makamından kalkmadan önce ben onu sana getiririm ve hiç şüphesiz ben onun üzerine güçlü ve güvenilirim dedi. Kitaptan yanında bilgi olan kimse, ben onu sana bakışın kendine dönmeden önce getiririm dedi. Sonra Süleyman, Melike'nin tahtını yanında durur bir halde görünce, bu kendime verilen nimetlerin karşılığını ödeyecek miyim, yoksa iyilik bilmezlik mi edeceğim diye beni belalandırmak için Rabbimin fazlındandır. Ve kim kendisine verilen nimetlerin karşılığını öderse, hiç şüphesiz kendisi için karşılığını öder. Kim de iyilik bilmezlik ederse, hiç şüphesiz ki Rabbim çok zengin ve kerimdir. Süleyman dedi ki, onun için tahtını belirsizleştirin, yani ona sıradan bir kişi muamelesi yapın. Bakalım o, kılavuzlanan yolu bulanlardan mı, yoksa kılavuzlanan doğru yolu bulmayanlardan mı olacak? Yani Müslümanlığında samimi mi değil mi görelim? Melike geldiği zaman, ''Senin tahtın böyle mi?'' dendi. Melike, ''Sanki bu O'dur ve bize ondan önce bilgi verilmiş ve biz Müslümanlar olmuş idik.'' Ve onu Allah'ın aslarından taptığı şeyler koymuştu. Şüphesiz ki o kafirler Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek rededenler toplumundandı. Ona köşke gir denildi. Sonra o, onu görünce derin bir su sandı ve eteğini çekti. Süleyman, bu billurdan yapılmış şeffaf bir zemindir dedi. Melike, Rabbim, ben gerçekten kendime haksızlık etmiştim. Süleyman'la beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi. Necm 145 And olsun ki Allah'a kulluk edin diye Semuda'da da kardeşleri Salih'i elçi gönderdik. Hemen birbirleriyle çekişen iki grup oluverdiler. Salih dedi ki, ''Ey toplumum, iyilikten önce niçin kötülüğü çabuklaştırmak istiyorsunuz? Merhamet olunmanız için Allah'tan bağışlanma dileseniz ne olur? Onlar, senin sebebinle ve seninle beraber olan kişiler sebebiyle başımıza uğursuzluk geldi.'' Seni ve beraberindekileri uğursuzluk belirtisi sayıyoruz dediler. Salih, uğursuzluğunuz Allah katındadır. Daha doğrusu siz kendini ateşe atan, imtihana çekilen bir topluluksunuz dedi. Ve o şehirde yeryüzünde bozgunculuk yapan, iyileştirme yapmayan dokuz kişilik bir grup vardı. Allah'a yeminleşerek gece, ona ve ailesine baskın yapacağız Sonra da verisine Haklarını koruyacak yakınlarına Biz o ailenin yok edilişine şahit olmadık Olay sırasında orada değildik Ve biz kesinlikle doğru olanlarız diyeceğiz Dediler Ve onlar böyle bir tuzak kurdular Şüphesiz biz de Onların farkında olmadığı bir ceza ile cezalandırdık İşte bak Onların tuzaklarının akıbeti nice oldu. Şüphesiz biz onları ve toplumlarını toptan yerle bir ettik. İşte onların şirk koşmak suretiyle işledikleri yanlışlar yüzünden çatıları çöküp ıpıssız kalmış evleri. Hiç şüphesiz ki bunda bilen bir toplum için bir alamet, gösterge vardır.'' İman eden ve Allah'ın koruması altına girmiş olan kişileri de kurtardık. Lut'u da elçi olarak toplumuna gönderdik. Hani o toplumuna göz göre göre hala o aşırılığı, hayasızlığı yapacak mısınız? Şehvet yönünden kadınlardan aşağı olan erkeklere yaklaşacak mısınız? Aslında siz cahillikle devam ede gelen bir toplumsunuz demişti. Sonra da toplumunun cevabı sadece, bu ailesini memleketinizden çıkarın. Baksanıza onlar temiz kalmak isteyen insanlarmış.'' demeleri oldu. Bunun üzerine onu ve geride kalmasını ayarladığımız karısı dışındaki yakınlarını kurtardık. Ve onların üzerlerine öyle bir yağmur yağdırdık ki ne kötüydi uyarılanların yağmuru. Necim 146 ''De ki, tüm övgüler... Allah'a mahsustur. Başkası övülemez. Esenlik, güvenlik de seçip arı duru hale getirdiği kullarındır. Allah mı hayırlıdır? Yoksa onların ortak koştuğu şeyler mi? Onların ortak koştuğu şeyler mi hayırlıdır? Ya da gökleri ve yeryüzünü oluşturan, gökten sizin için su indiren mi? Sonra da biz onunla ...bir ağacını bile bitirmenizin söz konusu olmadığı... ...güzel güzel bahçeler bitirmişizdir. Allah'la beraber başka bir ilah mı var? Aksine onlar, şirk koşmak suretiyle... ...yanlış, kendi zararlarına işte devam eden bir toplumdur. Onların ortak koştuğu şeyler mi hayırlıdır... ...ya da yeryüzünü barınak yapan... ...aralarında nehirler oluşturan... Onun için sabit dağlar koyan ve iki deniz arasına engel koyan mı? Allah ile beraber bir ilah mı var? Tam tersi, onların çoğu bilmiyorlar. Onların ortak koştuğu şeyler mi hayırlıdır? Ya da kendine yalvardığı zaman bunalmışa karşılık veren ve kötülüğü gideren, sizi yeryüzünün halifeleri yapan mı? Allah'ın yanında başka bir ilah mı var? çok az düşünüyorsunuz. Onların ortak koştuğu şeyler mi hayırlıdır ya da karanın ve denizin karanlıkları içinde size kılavuz olan, rahmetinin önünde rüzgarları müjdeci olarak gönderen mi? Allah ile beraber bir ilah mı var? Allah, onların koştukları ortaklardan çok yücedir. Onların ortak koştuğu şeyler mi hayırlıdır ya da Önce oluşturmayı başlatan Sonra onu iade edecek olan Ve sizi hem gökten Hem yerden rızıklandıran mı Allah ile beraber başka bir ilah mı var De ki Eğer doğru kimseler iseniz Kesin delilinizi getiriniz De ki Gaybı Göklerde ve yerde görülmeyeni Duyulmayanı Sezilmeyeni Geçmişi Geleceği Allah'tan başka kimse bilmez. Ve onlar ne zaman diriltileceklerinin bilincine varmazlar. Aslında onların ahiret hakkında bilgileri ardarda arda gelmektedir. Fakat onlar bundan bir şüphe içindedirler. Daha doğrusu onlar bundan kördürler. Şu kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden şu kimseler de biz ve atalarımız toprak olduktan sonra mı gerçekten biz mi dirilip çıkartılacağız? Andolsun bu azap ve dirilme tehdidi bize ve daha önceki atalarımıza tehdit olarak söz verilmişti. Bu ancak geçmişlerin uydurma masallarından başka bir şey değildir dediler. De ki, yeryüzünde gezip dolaşın da suçluların sonlarının nasıl olduğuna bir bakın. Sen onlara karşı yüzne de kapılma ve onların kurmakta oldukları tuzaklardan dolayı da sıkıntı içinde olma. Ve onlar, eğer doğru kimseler iseniz bu tehdit olarak söylenen söz, azap ne zaman diyorlar? De ki, belki de çabuklaştırmakta olduğunuzun bir kısmı size yetişmiştir bile. Ve hiç şüphesiz senin Rabbin insanlara karşı büyük armağan sahibidir.'' Ve lakin onların çoğu sahip olduklarının karşılığını ödemiyorlar. Ve şüphesiz ki senin Rabbin onların göğüslerinin gizli tutmakta olduklarını ve açığa vurduklarını kesin olarak bilmektedir. Ve gökte ve yerde gizli olan hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta olmasın. Necm 147 Hiç şüphesiz ki bu Kur'an İsrailoğullarına hakkında ayrılığa düştükleri şeylerin birçoğunu aktarıp anlatmaktadır. Ve hiç şüphesiz gerçekten Kur'an, kesinlikle müminler için bir kılavuz ve bir rahmettir. Şüphesiz ki senin Rabbin, onların arasında kendi hükmünü gerçekleştirir. Ve Allah, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan mutlak galip olandır. Çok iyi bilendir. Öyleyse sen Allah'a işin sonucunu havale et. Şüphesiz ki sen apaçık olan hak üzerindesin. Şüphesiz ki sen ölülere dinletemezsin. Ve arkasını dönüp kaçtıkları zaman sağırlara da çağrıyı işittiremezsin. Sen körleri düştükleri sapıklıktan çekip doğru yolu gösterici de değilsin. Sen ancak... Ayetlerimize iman edenlere, ki onlar teslim olanlardır, dinletebilirsin. Necm 148 Ve söz üzerlerine vaki olduğu gerçekleştiği zaman onlar için, insanların ayetlerimize gerektiği gibi inanmadıklarını onlara söyleyen, anlatan, topraktan, maddeden yapılmış, hareket eden, konuşan bir varlık çıkardık. Ve her önderli topluluktan ayetlerimizi, alametlerimizi, göstergelerimizi yalan sayanlardan bir grup topladığımız gün artık onlar tutuklanıp dağıtılırlar. Ve geldikleri zaman Allah der ki siz benim ayetlerimi, alametlerimi, göstergelerimi bilgi bakımından onu kavramadığınız halde yalanladınız mı? Ya da ''Ne yapıyordunuz?'' Ve şirk koşarak, inanmayarak yanlış yapmalarına karşılık söz kendi aleyhlerine gerçekleşmiş bulunmaktadır. Artık onlar konuşmazlar. Necim 149 ''Onlar görmediler mi ki dinlensinler diye geceyi yarattık. Gündüzü de gördürücü aydınlık yarattık. Şüphesiz ki bunda iman eden bir toplum için... Kesinlikle alametler, göstergeler vardır. Ve sura üflendiği gün artık Allah'ın diledikleri hariç olmak üzere göklerde ve yerde kimler varsa hepsi dehşete kapılırlar. Ve hepsi değerlerini yitirmiş olarak ona gelirler. Ve sen dağları görürsün, sen onları donuk durgun sanırsın. Oysa onlar her şeyi sapasağlam yapan Allah'ın yapımı olarak bulutun yürümesi gibi yürümektedirler. Şüphesiz ki o yaptıklarınıza tamamıyla haberdardır. Kim bir iyilik, güzellik getirirse onun için getirdiğinden daha hayırlısı getirdiğinden dolayı bir hayır vardır. Ve onlar o gün korkudan güvende olanlardır. Ve kim kötülükle gelirse artık yüzleri ateşte sürtülür. Siz yaptığınız amellerden başkasıyla mı karşılık göreceksiniz? Sen, ben ancak her şeyin sahibi olan ve burayı dokunulmaz kılan Mekke'nin Rabbine kulluk etmekle emrolundum. Ve ben Müslüman olmamla, ve Kur'an'ı okuyup izlememle emrolundum. Artık kim kılavuzlanan doğru yola düşerse, Yalnız kendisi için kılavuzlanan doğru yola düşmüş olur. Kim de saparsa, hemen ben sadece uyarıcılardanım. Ve bütün övgüler Allah'a mahsustur. Başkası övülemez. O, ayetlerini, alametlerini göstergelerini size gösterecek de, siz onları tanıyacaksınız de. Ve Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir.